Evet açık radyo burası 94.9 ve açık radyo.com saat 9.39 ona 20 var ve bu arada Mısır'a dönünce e, tarihinin gördüğü en büyük gösterilerinden birkaçına sahne olmakta ikinci bir devrim talebi de geliyor e, ve özellikle de ...bölünmüş bir mısır manzarası var... ...kitle gösterileri var... ...fakat milyonlarca insanın... ...sokağa çıktığı da belirtiliyor... ...arada da... ...Mursi'yi Mursi destekleyenler de... ...Çapulcu'ya benzer... ...laflar ediyorlar... ...öyle de görülüyor... Evet, ...onlar da dışa çıkmışlar galiba... ...onlar da ayrı bir yerde toplantı yapıyorlar... ...ve aynı zamanda... gene Türkiye'deki bazı şeyleri hatırlatacak... ...geziyi... ...hatırlatacak şekilde... ...bir dizi Komplo'nun uygulandığından da bahsedenler var. Mursi yanlıları tarafından özellikle... ...hem çapulculardan haydutlardan hem de şeylerden bahsediliyor. Komplo teorilerinden. Ne oldu bitti? Bu arada da Muhammed Mursi de ikinci bir şey olmayacak demiş... ...ikinci bir devrim olmayacak... ...ben seçim süremin sonuna kadar... ...buradayım diye de bir, özel bir demeç... Vermiş ...devrim bir defa yapılır demiş evet... E, ...gardiyana... ...şimdi e, Kahire'de... E, ...bulunan... E, ...arkadaşımız programcı... ...arkadaşımız Necati... ...Sönmez'e bir bağlandık ve bakalım... ...o nasıl... ...görüyor oradan... ...merhaba Necati... Merhabalar... Merhaba. ...günaydın... ...nasıl vaziyet... E, vallahi iyi <gülüyor> e, dünden beri yani aslında dünden beri değil e, bir, ay, bir buçuk aydan beri hazırlanılan büyük bir gösteriydi çünkü gösteri e, dün saat 4'te e, toplanılması e, öngörülüyordu çağrı öyleydi ama sabah 9-10'dan itibaren meydanlar dolmuştu bile yani insanlar saat 4'ü beklemedi e, dört beş altı akşam gece sabah kadar e, Kahire'nin yani neredeyse bütün meydanları bütün ana büyük caddeleri e, insan kaynıyordu. E, herhalde bütün yani Mısır sokaktaydı, Lafının e, hani gerçek haliydi e, yani. Herkes sokaktaydı. Evet yani ben de mesela çeşitli televizyon, yabancı, uluslararası televizyon kanallarından e, takip etmeye çalıştım. Öteden beri bunu yapmaya çalışıyorum Mısır konusunda özellikle. Ve görülmemiş boyutta kalabalıklara tanık evet. oldum. Hatta yani mübarek dönemindekileri bile aşacak büyüklükte olduğunu da söyledi bir televizyon hangisi hatırlamıyorum. Haklı da olabilirdi. <Gülüyor> ona kuşku yok. Ona mübarek döneminde ben şöyle yorumlar yorumlarda okudum. Yani herhalde insanlık tarihinin en büyük politik gösterilerinden biriydi. Evet. Ee, e, akıl almaz bir şeydi yani. 30 milyonluk bir ülke işte 22 milyonla 33 milyon arasında bir rakamdan bahsediliyor. Bu da yani hemen hemen her iki kişiden birinin hani yaşlıları, ve bebekleri e, e, çıkarın. İki kişiden birinin sokakta olması anlamına geliyor. E, kesinlikle e, mübareği ...gönderen kalabalıktan çok çok daha büyük... ...bir kalabalıktan bahsediyoruz. Evet, e, Halk Sokak'ta... ...peki Mursi nerede? Onunla alakalı bir haber var mı? Valla e, en son gelen haberlere göre... E, ...Mursi... E, ...sözcüleri aracılığıyla... ...bir konuşma yapmış. İşte yaptığım hataları düzeltmeye çalışacağım... ...şeklinde. E, bir de size demin bahsettiğiniz... ...işte birkaç komple teorilerini... dinlendirmiş ...e gücünün arkasında yabancı güçlerin olduğunu e, söylemiş ama isim vermemiş hangi yabancı yani bildiğimiz kadarıyla Muçsin'in iktidarının arkasındaki en büyük güç Amerika ve hatta İsrail yani onu destekleyen e, iki tane süper güç. E, bu bunu tekrar ettiler. Bir de şimdi yeni bir şey okudum, e, Kıptilerin olduğu iddia ediliyor. <gülüyor> bunu, bunu söylemesem ben uyduracaktım ve muhakkak bir onlar yazmıştır mı? diye evet. Bir yani pe her zaman onların ismi anılıyor mutlaka. Hmm. E, Mısır'da e, yaşanmış her musibetin arkasından bir Kıpti lafı ediliyor. Birileri de soruyor yani Kutti, bu kadar çok Kıpti varsa Mısır'da siz neden İslami bir rejim kurmaya çalışıyorsunuz gibi çok yerinde bir soru da soruyor. Kıptilerin, Koptların yani Hristiyan Mısırlı Arapların şeyi ne kadar? Yüzde ile %10, %10 değil evet. Ben de öyle hatırlıyorum. Evet. evet. <gülüyor> Ama elli ya da %80'i bilmiyorum. Bilemiyorum. Neyse şey, rakam. E, çünkü kalabalığı idare etme güçleri varsa Kıptilerin hakikaten takdir etmek lazım. Evet. evet. Peki şimdi bu gidişat yani devam etti mi bütün gece boyunca ben bir yere kadar takip edebildim. Çeşitli El Cezire'den ve Raşat TV'den canlı olarak biraz hatta BBC'den de biraz bakmaya çalıştım. Ondan sonra da ben yatarken artık <gülüyor> o devam etmekteydi muazzam bir kalabalık olarak. Evet vallahi ben tabi biz de gecenin belli bir saati eve döndük ama e, okuduğum haberlere göre e, şu an e, yine dolu. Gece boyunca e, orada çadırlar kuruldu zaten. Sadece Tahrir'de değil, e, ikinci Büyük Merkezi, Kahire'deki e, Başkanlık Sarayı'nın civarında İtehadiye. Biz dün daydık aslında. E, yani orada, şunu da hemen söylemem lazım. Yani ben Benim okuduğum yine birçok, e, başta Azizil olmak üzere birisi de bile binlerden, on binlerden falan bahsediliyor yani 100 bin nafını daha göremedim. Ben benim sadece dün eee kendi katıldığım itihadiyedeki gösteride gördüğüm paralar yüz binlerle ifade etmek e, yani onun altında olmadığı çok açıktı. E, yani sadece Kahire'de e, herhalde o ya yani 18 milyonluk e, şehirde Bir 10 milyon insan ya da 78 milyon insan sokaktaydı. Evet bunu Russia TV söyledi milyonların sokakta olduğunu söyledi. Benim de kanaatim zaten bakarak internet üzerinden ya da televizyon ekranından yani dünyanın en iyi tahminlerini yapan biri sayılmam belki ama gene de açıktı. Şimdiye kadar görülmüş en büyük gösterilerden biri belki de birincisi oldu. Açıkça görülüyordu. Yani yani hani rakamları evet tahmin etmek zor olabilir ama bunları on 10 binler, yüz binler falan yüz bin bile değil yani on bin evet. ya da bin diye ifade etmek şimdi bir İspanyol El Pais gazetesinde gördüm yine binlerden bahsediyoruz. <gülüyor> ee, hakikaten itiraf yani. <gülüyor> ya sayı saymasını bilmiyorlar <gülüyor> <gülüyor> ya da arttın. <artniyetler. gülüyor> <gülüyor> ya da <hiç gülüyor> <ya> Dolayısıyla <da artniyetleri." gülüyor> <gülüyor> e, e, e, birkaç kişi herhalde geceyi meydanda geçirdi tarihde. E, zaten e, şey var bir kesimin, önemli bir kesimin talep e, şeyi şu e, yani talepler yerine, yerine getirilmeden evimize dönmeyecek. E, bir de genel görev e, bahsi geçiriyor. Henüz değil, e, dilemedi ama e, işlerin genel göreve gitme gibi bir durumu var. Yani herhalde birkaç gün e, Mursi gidene kadar hayat felç olacak gibi dönüyor. Mursi gidene kadar mı? Evet. Gidici galiba. Yani sen gideceğinden aşağı yukarı. Yani herkes herkes herkes gideceğinden emin gibi görünüyor. Öyle mesela. mi? Çok evet. ilginç. Yani eğer eğer mübarek eee hani, götüren kalabalık yani dünkü kalabalığın e, e, ne bileyim e, yarısı mübareği gönderdiyse yani Morsi bu kalabalık bu kadar bir gösterinin ardından gitmeyecekse herhalde dünyadaki hiçbir diktatör hiçbir, hiçbir yönetici ee, gitmez. Evet. Yani bu bu benim de tarihten bildiğimiz şeyler hep uyduramadığım bir şey. Gördüğümüz şeyleri. Peki Ve 22 milyon kişi imza atmış istifa çağrısına. Böyle bir durum da var. 22 milyon imza. Var. Ee, bunun evet, tamamen bu uydurma temarrüt. olduğunu, rüt, temerrden mi geliyor? Ne demek temerrd? Ee, isyan demek, kirebel diye çeviriyorlar İngilizce. Öyle mi? temerrüt ee, Yani bu dediğimiz şey, e, yani bunun belgelenmiş e, muhalif de, yani e, hani böyle bir kağıda ben Müslüman kardeşler rejimine karşıyım diyerek. Kimlik kartının numarasıyla beraber ismini ve soyadını yazıp imza atan insan sayısından bahsediyoruz. Evet. Yani, evet. Peki Mursi taraftarları da bunu, bu imzaların çok e, sahte olduğunu birden fazla pek çok insanın e, imza attığını aslında biz de çoğuz diyorlar ve onların da bir yerde. Göste, yaptığı gösterilerin de kalabalık olduğunu söylemek mümkündü yalnız benim görebildiğim kadarıyla onlarda tagarrur diye bir şey kurmuş. O ne demek? Evet söyleyeyim onu duymadım görüşü. <gülüyor> yani bu da kibir bahsediyor. Yani buraya sokağa indiğinizde e, bakkala gittiğinizde bakkal size soruyor siz imzaladınız mı? Ee, aslında böylesine tabana inmiş bir evet. e, hareketten bahsediyoruz. E, çıkarıp e, imzalamadıysanız önünüze koyuyor o belgeyi yazın imzalayın istiyorsanız diye. Evet ee, yani e, insan bir çeşit e, böyle paralellik de ister istemez çekiyor. Çok kolay bir yol olduğunu biliyorum bunun ama yani bir yandan e, burada gezi e, dolayısıyla yükselen dört bir tarafında Türkiye'nin yükselen e, kitlelerin e, baş kaldırısı varken bir de başbakanında kendisini yaptı partisini yaptı mitingler vardı biraz ona benzer bir durumda var mı acaba diye düşündüm yani bir mekanda burada bir büyük bir eylem yapıldığı söyleniyor onun fotoğraflarını gördüm ama yani muhalif kesimlerin hani yaptığı gösterilerin ihtişamı yanında ben çok sönük doğrusu kimse bahsetmiyor evet. yani biraz savunma şeyine çekilmiş durumdalar dün KRI'de Müslüman Kardeşler Menden'in merkez ofisinden insanlara ateş açıldığı söylendi onun üzerine ofisi ateşe vermeye çalıştılar son durum nedir bilmiyorum <gülüyor> Ve orada alt kişinin öldürüldüğü söyleniyor. Evet, hatta bize son gelen benim canlıda baktık yedi gibi bir rakamdan bahsediliyor evet. ve düzinelerce de yaralı var diyor ama milyonlar gerçekten e, sokaklarda bu buna bence de kolay kolay kimsenin dayanabileceğini zannetmiyorum. E, o zaman. Evet. E, Pardon, devam Şöyle bir şey eklemek isterim. Mesela İskenderiye'de İskenderi'den gelen fotoğrafları bakın. Ee, yine milyonların sokakta olduğu görünüyor. İskenderiye, Müslüman kardeşlerin kalesi olarak bilinir. İslamcılar'ın kalesi olan olarak bilinen bir kent. Çok önemli bu. Port Said'den, Süveyş'ten filan nasıl var ben Ben o kadar her ayrıntıya yer. inemedim ama her yer herhalde. Zaten Süveyş, e, Port Said, bu tür şehirler e, doğası itibariyle çok e, işi kökenli. E, bu Süveyş kanalında çalışan işçilerin oluşturduğu bir aslında kitle. Şehirler bu şekilde oluşmuş ve onlar zaten Morsi'nin bu e, 6 ay önce ilan ettiği e, sokağa çıkma yasağı Mesela bir, bir saat içinde bir e, şakaya çeviren kentler, yani bir e, sivil ithaf sivilcik pratikte im, imkansız hale getirmiş kentler. E, Mursi'ye karşı en çok zaten direncin olduğu kentler bunlar. Evet, belki bir de son olarak şeyi de söyleyeyim. Yani esas kendisine anayasada yani seç, ben seçildim ancak seçimle giderim diye gene bazı başka evet. ülkeleri hatırlatan söylemleri var. Ama galiba seçildikten sonra da epey kendi merkezi, kendi ellerinde epey yetki toplamaya ve denetim mekanizmalarından da kurtulmaya çalıştığı söyleniyor. Bu konuda ne denebilir? Şimdi bu, bu mavanı okumaya başladılar. Yani bir seçimle geldi. Yine sandık demokrasisi e, söylemi. E, biz e, seçimle geldik. Hani e, anti-demokratik olduğunu iddia ediyorlar. Bu, tüm bu eylemlerin. E, şimdi Mursi'nin getirdiği demokrasiye bakalım. Yani çok özetli aklıma ilk gelenleri söyleyeyim. E, geçen sene, tam bir sene önce iktidara geldiğinde yüz gün... Süre talep işte 100 günde bütün temel meselelerini halledeceğini iddia etmişti. Ee, temel meseleleri halletmek, yani 365 gün geçti, onları halletmek yerine yana yeni mesele eklendi. Bir kere ekonomik olarak hiçbir gelişme kaydedilmedi. Ee, memleketin e, en temel ihtiyaçları e, ekmek, e, mesela ekmeğin iyileştirilmesi çok önemli bir talepti. Yani ekmeğin kalitesinin e, ve fiyatının iyileştirilmesi. Bu konuda hiçbir adım yok. Elektrik, benzin kesintileri hat safhada. Burada sahilde, her yerde benzin istasyonlarının önünde uzun kuruklar görüyorsunuz. Anayasa konusunda hiçbir uzlaşmaya yanaşmadı. Bütün tepkilere rağmen kendi anayasalarını sayattılar ve o anayasada işçi haklarından ki yani uzun mücadeleler sonucu elde edilmiş olan işçi haklarını, kısıtla, sendikal hakları kısıtlamaktan kişisel yaşama, yani laik Hayata müdahaleye kadar tonlarca e, şey sokuşturdular. Bunu e, onaylatmaya çalıştılar. Yargıya müdahale edildi. Çok ciddi müdahaleler oldu. E, Morsi'nin hedefinde sürekli e, basın vardı. Yani ifade özgürlüğüne çok ciddi saldırılar yap yapıldı. E, basını e, her fırsatta tehdit ettiler. Şimdi böyle bir demokrasiden bahsediyoruz. Morsi'nin evet. e, de getirdiği. Bütün bu e, milyonların suda açısı da antidemokratik olarak görülüyor kendilerince. Evet çok aslında şey, resmen çapulcu meseleler bile yani haydut anlamına gelen kelimeler kullanıyorlarmış zaten. El Cezire'nin bildirine yasak kelimesi Bal, kullanılmış. Baltacı. Evet, baltacı işte işte yani biraz da çapulcuya benziyor herhalde. Evet. <gülüyor> ee, Özgürlük ve Adalet Partisi. Bakalım neye kadar dayanacak. O zaman e, çok teşekkür ederiz Necati. Ama e, herhalde e, seni zaman zaman böyle evet. didikleyeceğiz. Çünkü çok önemli bir şeyin tam ortasına bir geziden Mısır'ın tam ortasına düştü. Evet iki gün önce geldim. Ben biraz da bu günü e, hesaba katarak gelmiştir yani zaten. Evet e, yani bu çok kıymetli bir muhabirliğin olacak bizim için. Çok teşekkürler. Takip de etmeye de devam de edeceğiz.